Ağaöz bildiğimiz şeytanı Rüjin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahiradlalamin. Allahumma haddala. Allahumma din ada erhi ve sahibi acmayin. Şimdi i̇şte bu bu konuda bugüne kadar gördüğümüz yani ülkelerin hükümleriyle ilgili gördüğümüz konularda bugünkü işleyeceğimiz şey sonuç. Yani zaten bu konuların genelini temelini görmemizin sebebi. Sonuç yani bu ülkelerde fıkhi olarak veya işte ne gibi hükümler çıkar, ne gibi şeyler yapmak lazım, ortaya çıkan durumlar nasıl e, ilgilendirir bizi. Asıl e, şimdiye kadar öğrendiklerimizin meyvesi sayılabilecek bir konu bu. Ülkeler arasında e, ülkelerin farklılıklarından kaynaklanan hükümler, ülkeler arasındaki farklılıkların gerektirdiği şerih hükümler, bu konudaki araştırmanın bir sonucu olarak elde ettiğimiz verilerdir. Bunlardan en önemli ikisi hicret ve cihat hükümleridir. Bu hükümlerden bazılarını şöylece sıralayabiliriz diyor. Bugünkü yani birincisini göreceğiz. İmkan bulunduğunda Darül Kufur'dan Darül İslam'a hicretin farz olması. Müslümanlar Habeşistan'a hicret ettikleri İslam'ın ilk döneminde ve günümüzde olduğu gibi yeryüzünde Darül İslam bulunmuyorsa emin bir ülkeye hicret edilir ki burası fitnenin az, daha az olduğu Darül Küfür'dür. Hicretin farz olduğu bazı e, olması bazı hükümler doğurur ki, o da şudur mesela, birincisi darül küfürden hicret etmekte olan bir kadının ister önceden kafir iken Müslüman olmuş, isterse kafirlerin elinde esir olup onlardan kurtulmuş bir Müslüman olsun, yolculuk etmesi için mahreminin bulunma, bulunmasının vacipliği kalkar. Yani farzlığı kalkar. Eğer mahrem bulması zor ise mahremsiz olarak darül küfürden da yolculuğa çıkabilir. Çünkü kafirler arasında kalmadaki zarar mahremsiz olarak yolculuğa, yolculuğa çıkmasındaki zarardan daha büyüktür. İki zarardan büyük olanı savmak için daha az olanına katlanılır. Yani diyelim ki darül küfürden hicret et, edecek bir kadın. Normalde kadınlar tek başına yolculuk yapamıyorlar. Ama işte kocası yok. Veya işte amcası yok veya kendisine sahip çıkacak yolda biri yok. Velis, yok. Velis, velisi, şimdi veli yalnızca e, baba ve o taraftan alakalı. Burada mesela oğlu olabilir, kendisini Velis. koruyacak herhangi birisi olabilir. Yani velinin dışında Mahrem. şeyler de olabilir. Mahremi olabilir. Yani onun yolculuk yapabileceği herkes e, bu kategoriye girer. Diyelim ki böyle birisi yok. Bu kadın e, yolculuğa çıkıp bu tehlikeyi göze alması dar bu yani kendisinin dininin ve namusunun tehlikede olduğu bir ülkede kalmasından daha hayırlı. Bu durumda kadın bu durumdaki işte yalnız yolculuk yapma haramlığı ortadan kalkıyor. Mümkünse kadın tek başına yolculuğa çıkıyor. İkincisi darulahpte kafirken Müslüman olan ancak eşi kafir olarak kalan kadın hicret ettiğinde muhacire kadın iddetiyle ilgili hükümlerde Bunlar arasındadır. Bu durumdaki bir kadının iddeti bir hayız süresidir. Yani ne dedik normalde? Kocasından boşanan kadının iddeti nedir? Dört e, aydır demiştik. Üç hayız süresidir diye söylemiştik. E, buradaki kadının süresi mesela diyelim ki dar, yani tamamen işte Darül Harp'ta yaşıyor. E, kocası kafirken kendisi Müslüman oluyor. Direkt nikahsı zaten otomatikman düşüyor. Yani e, başka bir Müslümanla evlenebilmesi için normalde 3 temizlik dönemi beklemesine gerek yok. Bir temizlik döneminden sonra kadın başka bir Müslümanla evlenebiliyor. Bunun delili de İbn Abbas'ın rivayet ettiği şu hadistir. Bir kadın dar harpten icret ettiğinde hayız olup temizleninceye kadar ona onun ona evlenme teklif edilmez. Temizlendiğinde kendisine nikah helal olur. Nikahlanmadan önce eşi de hicret ederse eşine döndürülür. Bu hadide geçen bir hadis bu. Yani Temizle, temizlendikten sonra kâfir olan eşi de Müslüman olursa tekrar ilk hak sahibi eşidir. Ama olmadı, gelmedi, hicret etmedi, iman etmedi. O zaman nedir? Tekrar nikâh gerek. Direkt... mi? Tekrar nikâh gerekir tabii. Nikah bölümlerini görmüştük ya onu. Ee, bu Allah-u Teala'nın şu sözünü açıklar. Ey iman edenler! Mümin kadınlar hicret ederek size geldikleri zaman onları imtihan edin. Allah onların imanlarını daha iyi bilendir. Şayet onların mümin kadınlar olduklarını bilip öğrenirseniz, artık sakın onları kafirlere ger geri çevirmeyin. Ne bunlar onlara helaldir, ne onlar bunlara helaldir. Sarf ettikleri mehirleri o kafirlere verin. Mehirlerini verdiğiniz takdirde o kadınları nikahlamanız da sizin için bir engel yoktur. Mumtahine suresinde geçen bir ayet bu. E, Mumtahine 10. ayet. Üçüncüsü kafirlerin kölelerinden Müslüman olup hicret edenler hür olurlar ve harbînin ehlinin, ehlinin mallarından yanlarını almış oldukları kendilerine olur. Bu yukarıda zikrettiğimiz İbn Abbas hadisine hadisinde geçmektedir. Bir köle ya da cariye onların arasından ayrılmak ayrılarak hicret ederse bunlar hür sayılırlar. Muhacirler için geçerli olan onlar için de geçerlidir. Bunun örneği Huneyn Savaşı'ndan sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in e, kuşatması altında Taif kalesinden Ebu Bekere Nef'i İbn-ül Haris adlı sahabenin kaçışıdır. Ebu Bekere, kaleden bir Çıkırık vasıtasıyla kaçmıştı. Bekere, normalde işte Çıkırık'a Arapların ismi verdi, verdikleri. Ona o yüzden Ebu, Ebu Bekere diyorlar yani. Çıkırık'ın babası anlamda bir künye veriyorlar. Kaleden kaçıyor. Bu nedenle kendisine bu isim verildi. Onun hikayesi de Buhari'de Tayif Savaşı'nı anlatan bölümde geçmektedir diyor. Yani Darül Harpteki kafirlerin kölesi durumda olan Birisi, bir Müslüman kaçarsa ve yanında da işte Efendisi'nin mallarını yüklenip götürürse hem köle olmaktan çıkar hem de o mallar ona ait olur. Bu da başka bir hüküm. Dördüncüsü, bu önemli bakın. Bu köle olayı bizim günümüzde çok olmayan bir olay. Belki ileriki bir zamanda tekrar dönecektir bilinmez. Bilmekte bir zarar yok ama şimdi okuyacağımız dördüncü madde önemli. Çok bizimle alakalı bir şey. Zaruret dışında Müslüman'ın darül harbe girmesi ve orada kalmasının haram oluşu da bu hükümler arasındadır. Çünkü oradayken Müslüman olan kimseye hicret farz olur. Bir Müslüman oraya ancak hicret ve tedavi gibi zaruri şeyler için gidebilir. Yani diyelim ki Amerika'ya okumaya gidiyor adam. Ne okuyor? İşte sinema okuyor mesela. Bunun gitmesi caiz değildir. Ancak ne için gider? Burada yani bulunamayacağı bir Müslümanlara fayda sağlayacak, Müslümanların üzerine genel olarak farz-ı olacak bir ilim için gidebilir. Yani o olmasa biz burada rahat edemeyeceğiz. Kimse de bilmiyor. Bir tek Amerika'da var. Ancak o durumda gidebilir. Allah-u Teala kafirlerin arasında ikamet eden kimseler hakkında Allah'ın arzı geniş değil miydi? Nisa suresi 97. ayette böyle buyurmaktadır. Kafirler arasında ikamet etmek dinde fitneye sebep olan en önemli şeylerdendir. Küfür ülkesine gitmek zorunda kalan bir kişinin orada kalmaya niyet etmemesi ve imkan bulduğunda orayı terk etmeye niyetini sürekli taşıması gereklidir. Bugün Avrupa, Amerika gibi asli küfür olan ülkelerde zaruret olmaksızın dünya metanı çoğaltmak için gitme belası yaygınlaşmıştır. Arap ülkeleri ya da İslam ülkeleri olarak isimlendirilen e, riddet ülkeleri, dar ridde demiştik, mürtedlik ülkelerinde, yani mürtedlik ülkeleri dememizin sebebi neydi? Dedik ki bir bölgedeki halkı, dar-u kısımları vardır demiştik, bir bölgedeki halkın başındaki yöneticiler dinden dönerlerse buraya dar yani müftedlik ülkesi ismi verilir. Bu tip ülke, Arap ülkeleri ya da İslam ülkeleri olarak isimlendirilen Riddet ülkelerinde Müslümanlar arasında yaşamak, asli küfür ülkelerinde yaşamaktan daha hayırlıdır. Yani bu ülkeler dar de olsa, burada Müslümanlar çoğunlukta olduğu için Amerika'da yaşamaktan, işte Fransa'da yaşamaktan daha hayırlıdır. Niye? Çünkü en azından burada ezan duyabiliyorsun veya işte e, Müslümanların kestiği helal bir yiyebiliyorsun, Amerika'da daha çok fitneye. Veya bu tip ülkelerde daha çok fitneye maruz kalıyorsun. Her ne kadar ikisi de darül küfür olsa da şerrin bazısı bazısından daha hafiftir. Müslümanların yaşadığı ülkelerde laik sistemlerin iş başında kalmasının en önemli sebeplerinden birisi Batı ülkelerinde öğretim öğrenim görmüş ve onların mizaçlarını almış olan kimselerin siyaset, ekonomi, eğitim ve medya ile ilgili önemli makamlara gelmesidir burada şey de soruyor şeyh. asli küfür ülkelerinde vatandaşlığa girme konusunda Müslümanlardan şöyle bir soru geldi bana diyor. Belirli şartlar yerine geldiğinde onların ülkelerinde ikamet eden bir Müslüman için vatandaşlık talep etme hakkı doğar. Yani mesela diyelim ki bir Amerika'da işte 5 yıl kaldıktan sonra vatandaşlık şeyi işte yeşil kart alabilme hakkına sahip olabiliyor musun? Eğer bu kişiye devlet dost olacağı, devletle dost olacağına, kanunlarına bağlı kalacağına, onu savunacağına ve zarar vermeyeceğine dair yemin etmediği sürece vatandaşlık verilmiyorsa durum ne olur? Yani Amerikan vatandaşı olmak isteyen Müslüman ama işte ben de bu devleti savunacağım, dost olacağım, bütün kanunlarına hocam diye yemin etmek istemiyor. Bu durumda ne yapması lazım? Cevap şudur. Bu şekilde yemin etmek apaçık küfürdür. Kim ikrah olmaz olmaksızın bunu söylerse kafir olur. Çünkü bu yeminle isteyerek tağuttan Hüküm olmaya bağlı kalacağına dair söz verilmiş olmaktadır. Buradaki tağut ise kafirlerin hukukudur. Yani ne yapması lazım Müslümanın e, bunu e, şey yapmaması lazım, kabul etmemesi lazım. Hele bunu kabul etme olayı şey olursa hiç olmaması lazım. E, işte bir maddi manfaat karşılığında yani ben Amerika'ya niye giderim ki veya Almanya'ya niye giderim ki i̇şte para kazanmak için giderim. Yoksa ne ya? da evet, çok nadir olarak tabii kendi bulunduğu ülkeden hani, güvenlik sebebiyle ayrılan insanlar var ama çok nadir bunlar. Bunlar caiz değildir diyor. Ee, beşincisi, alimlerin çoğu kafirlerin ülkesinde mübah olan bir sebeple yolculuk eden kimsenin o ülkede evlenmesini kerih görmüşlardır. Yani mekruh görmüşlardır. Ancak zina etmekten korkarsa mümkün olduğu takdirde Müslüman bir kadınla yoksa ehli kitaptan bir kadınla evlenir ve her durumda çocuğu olup kafirlerin dini düzeyine dini üzere yetişmesi ve onların ahlakıyla ahlaklanması korkusu bulunduğu için çocuk çocuk yapmaktan uzak durması lazımdır diyor. Selef'in ve fukahanın sakındırmış olduğu şeye yaşanan gerçeklik de şahit etmektedir. Şahitlik etmektedir. Kafirlerin kanunlarına kanunları kadınlara ve çocuklara İslami tarzda yetişmelerini engelleyecek bir özgürlük tanımaktadır. Müslüman olan eş Ülkeyi terk etmek istediğinde kadına, çocuklarına yanında alıkoyma hakkı verilmiştir. Amerika'da Hristiyan bir kadınla evli, üç çocuğu olan Müslüman bir şahsın olayını biliyorum diyor. Bu şahıs öldü ve Hristiyan olan eşi çocuklarını Hristiyanlaştırdı. Bu kişinin ailesi Amerika dışında oldukları için çocukları kurtarmayı başaramadılar. Yani diyelim ki adam mesela Mısır'dan gitmiş orada bir Hristiyan kadınla evlenmiş. Ölünce... E, Kadın Amerikalı, Hristiyan. Çocukları Hristiyanlaşmış. İşte bunun baba tarafı Mısır'da olduğu için gelip çocukları alamıyor. Böyle bir imkanı olmuyor. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Yani küfür ülkesinde bu tarz asli küfür olan ülkelerde Müslümanların az olduğu yerde yaşamak çok ciddi bir sorun. Yani çok ciddi bir sorun. Ee, öğrendiklerimizi kısaca bir tekrar edelim. Ee, demiştik Darul Küfürden eğer bir Darülislam bulunamazsa daha emin olan bir yere hicret etmek bazen farz olabiliyor. Bu durumda kadın, e, Müslüman bir kadın yanında mahremi olmadan e, hicret edebilir. İkincisi Darül Harp'te kafirken Müslüman olan ancak eşi kafir kalan muhacire kadın eğer Müslümanlarla evlenmek isterse bir e, hayızlık dönemi, bir iddet dönemi beklemesi gerekir. Üçüncüsü, kafirlerin kölelerinden olan Müslümanlar kaçar, kaçtıklarında hür olurlar. Yanlarındaki sahiplerinin mallarından aldıkları mallar onların malı olur. Dördüncüsü, zaruret dışında Müslümanın darül harbe gitmesi ve orada kalması haramdır. Beşincisi de, alimlerin çoğu kafirlerin ülkesinde mübah olan bir sebeple yolculuk eden kimsenin o ülkede evlenmesini mekruh görmüşlardır. Yani nedir mesela? Diyelim ki biz bir ülkede yaşıyoruz. Ama işte mesela bir maden çıkıyor bizde. Bu madenin işletecek teknik bilgiye sahip değiliz. Bizim bir mühendise ihtiyacımız var. Bu mühendisi de işte mesela diyelim ki Fransa'ya, Amerika'ya, İngiltere'ye bir yere göndermemiz lazım. Bu adam buraya mecburi olarak gidiyor. Gitmesi caiz. Gidiyor tabii millet oradaki kıyafetler, ahlak tarz. Bu adamın mümkünse evlenmemesi lazım. Ama evlenirse yani artık dayanamıyoruz yine düşecek. O zaman Müslüman bir kadın bulabilirsin onunla. Bulamasa da Hristiyanla evlenmesi lazım ki bunun çok sakıncalı sonuçları ortaya çıkabilir. Var mı sormak istediğiniz? Önceden evet. bir soru sessiz kaldığınıza göre.